inna şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim inel ve nestaînu ve nestağfiru ve, ne ve min ve min seyyiati ve men yudlil fela ve eşhedü en la illallah la şerikele. ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh emma ba'd feinna estaghal hadîs ve hayral hadiy hadî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Uluhiyet ile il ilgili olarak tevessül konusuna geldik. Tevessül, müteakhirin yani sonraki dönem alimlerinin ihtilaf ettikleri önemli konulardan biridir. Tevessül, insanları istedikleri şeye ulaştıran bir vesile edinmektir.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 ne yaparsam ona daha yakın olabilirim diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini arar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. İsra suresi 57. ayet. Bu iki ayette geçen vesile, alimlerin ittifakıyla yakınlık anlamındadır. İbni Kesir tefsirinde İbn Abbas, Mücahit, Hasan, Katade ve başkalarından bu anlamı nakletmişlerdir. Bu alimlerin yaptıkları diğer yaptıkları tefsir diğer müfessirler tarafından da kabul edilmiştir. Rablerine vesile ararlar ayeti Allah'a yaklaşmak isterler anlamındadır. Bu Allah'a duydukları yüce sevginin alametlerindendir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi de bu anlama geliyor. Müezzinin söylediklerini tekrar edip bana salat getirin. Zira bana salat getirene Allah 10 defa salat getirir. Cennette bir makam olan vesileyi benim için isteyin. Burası sadece bir kul için ayrılmıştır. Umarım o benimdir. Evet bunu Müslim ve Tirmizi, Nesai ve Ebu Davud. Evet. Evet. Menzile anlamında vesile kurp yani yakınlık kelimesinden alınmıştır. Çünkü bir kral ya da sultana yakın olan ona yakın bir menzilede demektir. Vesile cennette bir derecedir. Bu derece Allah'a en yakın ve yüksek mertebedir. Burası yalnız bir kişi için ayrılmıştır ve Nebi aleyhisselatü vesselam o kişinin kendi olmasını ummuştur. Biz de Rabbimizden vesile derecesini Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a vermesini niyaz ediyoruz. <Gülüyor> vesile, Aleykümselam açısından bir şeye ulaşmayı sağlayan şey demektir. Ayrıca menzile, derece ve kurbet yakınlık anlamlarına da gelir. Her iki anlamı da dinen doğrudur. Tevessül, rükün, vacip ve müstahap olarak üç ayrılır. Rükün olan tevessül, Allah'a iman ederek ona tevessül etmek. Rabbimiz kendisine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, Hayrıyla şerriyle kadere iman etmek sizin kendisine yaklaşılmasını kabul etmez. Yani bu şekilde tevessül etmek vaciptir, şarttır. Allah'a iman ederek, işte iman edilmesi gereken şeylere iman ederek e, bu şekilde tevessül edilir. İman ile tevessül. Allah'a ancak böyle bir imanla yaklaşılabilir. Ona yaklaşmaya vesile arayın ayetindeki anlam da budur. Kul her türlü vesileyle, Allah'a yakınlaşmak istediği halde peygamberleri, melekleri, cennet ve cehennemi veya kaderi yalanlarsa onun hiçbir ameli kabul edilmez. Çünkü rükün olan vesilelerden birini yok saymıştır. O olmaksızın diğer amellerde geçersizdir. Vacip olan tevessül kulun emredilenleri yapmak ve nehyedilenlerden kaçınmak suretiyle Allah'a yaklaşmaya çalışmasıdır. Müstahap olan tevessül, müstahap fiilleri yapmak suretiyle Allah'a yaklaşmaktır. Yani vacip gibi, yani farz gibi emredilmese de teşvik edilen, yapılmasına Kur'an ve sünnette teşvik edilen, fakat farz gibi, vacip gibi de e, kesin bir surette değil de ondan daha alt seviyede e, terk ettiği halde günahkar olmasa da, yaptığı takdirde büyük ecirler kazandıran müstahap fiilleri yapmak suretiyle, Allah'a yaklaşmak müstahab olan tevessüldür. Duada tevessül, Allah'ın kabulüne en yakın duaları zikretmektir. Bu tevessülün genel anlamlarından biridir. Zira genel olarak tevessül yakınlaşmaktır. Duada Allah'a yaklaşmanın araçlarından biridir. Bazen duada tevessül vacip olmaktadır. Fatiha suresinde bu durum geçerlidir. Bizi doğru yola, sana doğru varan yola ilet. Nimet ve lütfuna mazhar ettiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Bu duayı yapmadığımız sürece namaz geçersiz olur. Aynı şekilde Fatiha suresinin ilk kısmıyla da tevessül etmemiz gerekir. Bütün hamdler, övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır, O Rahmandır, Rahim'dir, din gününün, hesap gününün tek hakimidir. Bu Allah'ın esma ve sıfatlarıyla tevessüldür. ''Haydi öyleyse deyiniz, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız.'' Bu da salih amellerle tevessüldür. Bakın baş tarafında, Fatiha suresinin baş tarafında Allah Azze ve Celle'ye övgülerle, Allah'ın isim ve sıfatlarıyla bir tevessül var. Ondan sonra ''Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım isteriz.'' diyerek ibadetimizi sadece Allah'a haskıldığımızı, yardımı sadece ondan istediğimizi, Belirterek salih amellerle yani amelleri salih kılarak şirk gibi bidat gibi şaiblerden uzak tutarak Allah'a tevessül ederiz. Zaten devamında da bizi doğru yola ilet şeklinde devam eden dua ile tevessül var. Duada meşru ve meşru olmayan tevessüle gelince meşru tevessül, kitap ve sünnette meşru tevessülün şekilleri üç şekilde gelmiştir. Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tevessül etmek... Kulun salih amelleriyle tevessül etmesi, bir başka salih Müslüman'ın duasıyla tevessül etmek. Başka bir salih Müslüman'dan dua isteyerek, hayatta olan bir salihten dua isteyerek tevessül etmek. Birinci tür tevessül yani Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tevessüle Araf suresinin 180. ayeti delildir. En güzel isimler Allah'ındır. O halde bu isimlerle ona dua edin. Onun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir buyuruluyor. Kitap ve sünnette yer alan duaların hepsinde esma ve sıfatlar mutlaka zikredilmektedir. İnsanlar dua ederken doğrudan talebini söylemek yerine önce Ey Rabbim yani Ya Rabbi ya da Allah'ım der. Bu da Allah'ın uluhiyet ve rububiyetiyle tevessül etmek anlamına gelir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın faziletini beyan ettiği müstecap dualarda yani kabule mazhar dualarda esasen Esma ve sıfatların zikridir. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kişinin şunları söylediğini duymuştur. Allah'ım bütün hamdler, övgüler sanadır. Mennan, göklerin ve yerin yaratıcısı, celal ve ikram sahibi, hay ve kayyum olan senden başka ilah yoktur. Bu bilinçle senden talepte bulunuyorum. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunları işitince şöyle buyurmuştur. Allah'a ismi azamıyla dua etti. Bu isimle yapılan dualar mutlaka kabul edilir. Evet, bunu İmam Nesai, Ebu Davud, Tirmizi ve i̇bn Mace rivayet etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir başka kişinin de şöyle dua ettiğini duymuştur. Allah'ım, ey vahid, ehad, doğmayan ve doğurmayan samet, dengi olmayan Allah, günahlarımı bağışla, sen gafur ve rahimsin. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine üç defa bu kişi bağışlanmıştır demiştir. Elbani bunu Müşkatül Mesabihe yaptığı tahkikte, sahih olduğunu belirtiyor. Sabah akşam uyku esnasında eve ve mescide giriş çıkışta bir yere geliş, yolculuk, giyinme, yemek ve hadislerde ifade edilen diğer duaların hepsinde esma ve sıfatlarıyla Allah'ın övgüsü yapılmakta ve bunlar vesile kılınarak Allah'a yakarılmaktadır. Kitap ve sünnette geçen bütün dualarda bu durum geçerlidir. Bu sebeple diyebiliriz ki bu bu şekilde bir tevesül, tevesüllerin en büyüğüdür. Dua sırasında daha önce işlenmiş bulunan salih amellerin zikredilmesi suretiyle tevesül etmekte naslarda ifadesini bulmuştur. Ali İmran suresinin 16. ayetinde o muttakiler "Ey bizim Ulu Rabbimiz! Biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru." diye yalvarırlar buyuruluyor. Elbette imanın bir zati kendisi ayrı tutulmalıdır. Bu en temel rükündür. İman olmadan Allah'a yakınlaşılamaz. İmanın duada zikredilmesi ise müstahap tevessüllerdendir. Mesela o muttakiler, Alimran 16. ayette geçtiği gibi, Ey bizim ulu Rabbimiz, biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diye yalvarırlar. Müminun suresinin 109. ayetinde, Kullarımdan bir kısmı inandık ya Rabbi, affet günahlarımızı, merhamet et bize,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 Kusurlarımızı bağışla ve iyilerle birlikte bizim canımızı, canımızı al. de bu husus vardır. Yani bu buralarda belirtilen imanları e, duada zikrederek, ettikleri imanı zikrederek kendilerini bağışlamasını istemiş bunlar. Allah Azze ve Celle bunu haber veriyor. İmanın duada zikredilmesi, dua konusunda kastettiğimiz tevessüldür. Ancak bizzati imanın kendisi ve insanın Rahman'ın daisine, yani Allah'ın, Elçisine, davetçisine cevap vermesi ise farzdır. Yani iman farz. Davetçiye, Resul'e icabet etmek farz. Fakat duada ona yapılan imanı zikretmek müstehap. Allah kendisine iman etmeyenlerin yakınlaşmasını kabul etmez. Bunları ezberleyemediği için, duasında söyleyemeyenler için bir sakınca bulunmamaktadır. Fakat... ''Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.'' Ayeti vaciptir. Mağarada kapalı kalan üç kişinin kıssası meşhurdur. Sahih-i Müslim'de gelir bu rivayet. Bunlar salih amelleriyle tevessül etmişlerdir. ''Salih amellerinizle dua etmek dışında kurtuluş yolunuz kalmamıştır.'' Demişlerdi birbirlerine. Ee, kıssayı hatırlıyorsunuz. Yağmurlu bir günde üç kişi bir yolculuğa çıkıyorlar. Yağmur sebebiyle bir kovuğa, bir e, mağaraya sığınıyorlar. Bir taş gelip kapatıyor mağaranın ağzını. Onlar bu şekilde konuşurlar. Bunlardan biri ebeveynine yani ana babasına yaptığı iyiliklerle ve bu konudaki samimiyetiyle tevessül etti. Şöyle dedi. Allah'ım eğer ben bu fiili senin rızan için yaptıysam bu kayayı önümüzden kaldır. İkincisi ise zina yapabilecekken bunu yapmadığını ileri sürerek tevessül etti. Bu ikinci kişi amcasının kızını çok sevdiği halde ondan uzak durmuş idi. O da Allah'ım eğer ben bu fiili senin rızan için yaptıysam bu kayayı önümüzden kaldır dedi. Üçüncüleri ise çalıştırdığı işçinin parasını işletip kazanca dönüştürdükten sonra yanına gelen işçisine vermesiyle tevessül etti. Yani bu yaptığı hayrı o kayanın açılması için vesile kıldı. O da ihlas sahibi olduğu için kaya mağaranın ağzından açılmıştır. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir bu hadisi. Diğer bir tür, hayatta olan bir kişiden dua etmesini istemekte meşrudur. Salih olduğu düşünülen bir kimseden uhrevi hayatımızla ilgili dua talep etmek mümkündür. Dünyevi konularda dua istemek ise mümkün olduğunca yapılmamalıdır. Dünyevi konuda dua istememelidir yani. Kendisinden dua isteyen bir kör kişiye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İstersen duamı tehir ederim ki bu senin için daha hayırlıdır. İstersen dua ederim. Yani ama kişi geldi ne dedi? Benim gözlerim amadır. Bana dua et dedi. Ne Aleyhisselatü Vesselam da ona diyor ki istersen ha, ahirette mükafatını al bu senin için daha hayırlı diyor. Ama diyor illa ısrar ediyorsan dua edeyim. Demek ki buradan niye anlıyoruz? dünyevi bir şeyin işin düzelmesi için birisinden dua istememek daha hayırlıdır. Adam da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dua etmesini istemiştir. Bir rivayete göre adam gözlerini kaybettiği için oldukça sıkıntı duyduğunu ifade etmiştir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da adamın güzelce abdest almasını iki rekat namaz kılıp şöyle dua etmesini istedi. Allah'ım Rahmet Peygamberi Muhammed vesilesiyle sallallahu aleyhi ve sellem sana yönelip senden niyaz ediyorum. Ey Muhammed senin yolunla Allah'a, senin duanla Allah'a yöneliyor ve bu ihtiyacımın giderilmesini istiyorum. Allah'ım onu benim için şefaatçi kıl. Yani onun duasını benim hakkımda kabul et e, diye adam da böylece dua edince gözleri açılmıştır. Bunu Tirmizi İbn-i Maci Sünenül Kübra'da, Nesai rivayet etmiştir. Halis sahihtir. Bu adam en düşük şeyi tercih etmiştir. Buhari'nin İbn Abbas radıyallahu anh'dan naklettiği hadis bunu göstermektedir. İbn Abbas Ata bin Ebi Rabâh'a şöyle demiştir: "Sana cennetlik hanımlardan birini göstereyim mi?" Ata olumlu yanıt verince şöyle karşılık vermiştir: "Bu siyah kadın Allah Resulü aleyhissat ve geldi ve Sara hastası olduğunu ve sara nöbeti sırasında üstünün başının açıldığını söyleyerek dua etmesini istedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da sabredersen cennete gidersin. İstersen de iyileşmen için dua ederim dedi. Kadın sabredeceğini belirtti. Ancak sara nöbeti sırasında üstünün açılmaması için dua istedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da dua etti. Kadına sara nöbeti gelince artık üstü başı açılmamaktaydı. Yani bakın... E Hastalık devam ediyor ama e, onun üstünün başının açılmaması, avretin açılmamasını istemesi yine okrevi bir istek. Allah'ın emrini e, hayanın, iffetin muhafazası için. Bu hadis Bukhari ve Müslümin müttefakun aleyh bir rivayeti. Bu hadiste sabretmenin, ruhiye talebinde bulunmamanın ve başkasından dua istememenin daha hayırlı olduğunu göstermektedir. Ancak Allah'ın emredip talep ettiği tesettür gibi uhrevi bir konuda dua isteğine gelince Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada sabır telkin etmemiş bilakis hemen dua etmiştir. Kendi bilinci dışında bile gerçekleşse işte bu e, tesettürün açılması. Bak burada hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua etmiştir. Sara hastalığı için sabır telkinle uyduğu için de İbn Abbas radıyallahu o kadını cennetlik diye vasfetmiştir. Kör sabi ise şifa bumayı tercih etmiş Kendisi için daha efdal olan davranışı sergilememiştir. 70 bin kişinin hesapsız, azapsız cennete gireceğini haber veren hadiste burada zikredilmelidir. Bunlar ruhya talebinde bulunmayan, uğursuzluk inancı taşımayan, dağlama yapmayan ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Bukhari ve Müslüm hadisi bu da. Bu hadis ruhya istememenin daha fazletli bir davranış olduğunu göstermektedir. Yani bana ver, başıma ağrıyor, bu şekilde bir isteğin yapılmamasının daha faziletli olduğunu gösteriyor. Ama insan kendisi için bunu yapabilir. Ruhge, yani okuma, pek çok insanın da yaptığı gibi salih olduğuna inandığı bir başkasından kendisine Kur'an ve dua okumasını istemektir. Ancak evla olanı, daha layık olanı bunu talep etmemektir. Bu hadiste, az önce bu okuduğumuz e, 70 bin kişi hadisinde... Ukkaşe bin Mihsan el Esedî'nin ayağa kalkarak Allah Resulü ve Vesselam'a seslendiği ve kendisini Müslümanlardan, bu bahsedilenlerden kılması için Allah'a dua etmesini istediği kayıtlıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu şekilde dua etmiştir. Ukkaşe burada uhrevi bir konuda dua istediği için o da bu 70 bin kişi dahildir. Bakın rivayet ne kadar ilginç değil mi? Ruhya istemeyenler.'' diyor. Bu 70 bin kişinin özelliklerinden birisi dağlama yapmayanlar. ruhya istemeyenler diyor. Yani birisinden sana okumasını istememen daha diyor. Orada o Kaisa bin Misan kalkıyor diyor ki ''Ey Allah'ın Resulü bana dua et de beni onlardan kılsın.'' diyor. Yani bu 70 bin kişiden kılsın. O kimseden bir şey istemeyen, dağlama yaptırmayan. ruhya istemeyenlerden kılsın diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buna dua ediyor. Ukkaşe'nin bu isteği ukrevi bir istek. Dünyevi değil. Yani e, hasta olan bir kimsenin başkasından dua talebi hilafı evladır. Yani en uygun olanı terk etmektir. Bununla birlikte bu talep meşrudur. Başarılı olmak isteyen birisinin böylesi bir talebi de Eftali terk etmek anlamına gelir. Eftal olan kulun bunu kendisinin yapmasıdır. Ukravi mevzularda ise başkasından talep mümkündür. Burada şöyle bir ayrıntı koyabiliriz. Mesela bazı durumlar vardır. Kişinin Allah'a itaatini engeller. Mesela Mecnun dediğimiz cinlenmiş hastalar vardır. Şuuru gider. Bu ne yapar? Kişiyi Allah'a kulluktan alıkoyar. Bu kimse Allah'a ibadet edebilmek amacıyla ne alıyor? Tedavi olmayı istiyor. Bu caizdir. Ama e, işte diğer hastalıklarda, yani kişinin ibadetine, Allah'a itaatine mani olmayan hastalıklarda mümkün mertebe e, şifa talep etmemesi gerekir. Müstahap olanı, en layık olanı budur. Bunu ahirete bırakması daha hayırlıdır. Tabiinden birinden taberaninin e, hasen bir isnatla Rivayetinde şöyle bir rivayet vardı. Hastalığa tahammül edebildiğin sürece tedavi olma. Tahammül edebildiğin sürece tedavi olma. Ama dediğimiz gibi eğer kişinin uhrevi çalışmalarına, amellerine engel oluyorsa burada dua talep etmesinde, ruhiye talep etmesinde veya şifa ilaçlara başvurmasında hiçbir sakınca yok. Evet. Ayrıca dünyevi konularda icmali talep olmalı. Yani genel olarak tafsili talep olmamalıdır. Yani detaylı tek tek e, talep olmamalıdır. Çünkü kul hakkında neyin hayırlı olduğunu bilemez. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İhtiyaçlarınızı Rabbinizden isteyin. Hatta kopan ayakkabı bağlarınızı bile. Bunu Tirmizi rivayet etmiş Elbani Hasen demiştir. Ancak kulun ayakkabı bağını Allah Teala'dan istemesi edebe uygun değildir. Dolayısıyla kul, Rabbimiz dünyada ve ahirette bize hayırlı olanı ver, bizi cehennem azabından koru der. Buna dayanarak bütün hayatının ıslahını Rabbinden diler. Bunun içinde ayakkabısının bağı da girer. Muayyen bir dünyalık mevzuya gelince, yani belirli bir dünyalık konusuna gelince kulun cehennem ve kabir azabından korunmak için dua etmesi daha faziletlidir. Bu husus şu hadiste açıkça belirtiliyor. Meymune validemiz, Allah'ım beni eşim Resulullah, babam Ebu Süfyan ve kardeşim Muaviye'den faydalandır deyince Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Allah'tan vakitleri belirlenmiş, günleri sayılmış, rızıkları dağıtılmış konularda istekte bulundun. Vakti gelmeden bir şey öne alınmaz, vakti gelen de geciktirilmez. Cehennem ve kabir azaplarından korunmayı dileseydin daha hayırlı ve efdal bir iş, daha fazletli bir iş yapmış olurdun buyuruyor. İmam Müslim ve Ahmet Bin Hanbel cüvet ediyor bunu. Hülasa yaşayan ve yanımızda bulunan salih bir Müslümandan dua etmesini istemek meşrudur. Hatta uhrevi konularda ve Müslüman toplumun maslahatı hakkında dua talep etmek de müstahaptır. Sahabinin dua isteğini bildiren bu hadis buna delalet ediyor. Ömer radıyallahu anh'ın kuraklık yaşandığı yıl, yağmur duası yaptığı zaman söylediği, Allah'ım Peygamberimiz ve amcasıyla sana tevessül ediyoruz. Bize yağmur ver sözü de bunun delilidir. Burada Bukhari rivayet etmiştir. bunu Bu rivayeti. Ömer radiyallahu Peygamber aleyhisselatü hayattayken onunla tevessül ederdik. Ama şimdi o vefat etti. Aramızda yok. Şu an amcası Abbas ile tevessül ediyoruz. Ya Rabbi diyor ve orada sanki onun zatıyla tevessül ediliyormuş gibi bir e, anlaşılma var. Şimdi öyle, dedi, amcasıyla dedi yani. O, böyle zatıyla tevessül ediliyormuş gibi bir e, şey anlaşılıyor. Bu metin böyle değil. E, Abbas radiallahu an çıkıyor ve dua ediyor. Yağmur duasında bulunuyor ve bunun üzerine yağmur yağıyor. Burada Abbas radiallahu anın zatıyla bir tevessül söz konusu değil. Onun duasıyla tevessül ediliyor. Müslümanların maslahatı için, genel bir maslahat için dua ediliyor. Şayet ölmüş birisinin zatıyla, yani zat ile tevessül caiz olsaydı, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı orada tevessül ederdi. Ömer radiyallahu anh onunla isterdi. Fakat bunu yapmıyor. Aynı şekilde Muaviye radyallahu anh de kendi zamanında, Yezid bin Esvet ev Cüraşi adında salih bir zat ile tevessül etmiştir. Şayet e, zat ile veya ölmüş birisiyle tevessül caiz olsaydı, Muaviye radıyallahu anh de Peygamber reyselü vesselam ile Ebubekir ile Ömer ile radıyallahu anh ile tevessül ederdi. O bunu yapmıyor, hayatta olan birisinden dua etmesini istiyor. Yani buradaki tevessül kastedilen kast edilen bu. Hiçbir sahabe ölmüşle, ölmüş birisiyle veya birinin zatıyla tevessül etmemişlerdir. Tevessül rivayetlerinden e, anlaşılması gereken budur. Evet. Yani burada Hazreti Ömer kendisi dua etmeyip Hazreti Abbas'ın duasıyla tevessül etmiş oluyor. E tabi. Dua, hayatta olan birisinden dua et, e istemek caiz. Tabi amcası. dua yani Ömer. Kendisi de edebilir. Kendisi de edebilir ama onunla teberrük ediyor. Onun duasıyla tevessül ediyor yani. Allah'a vesile kılıyor onun duasını. Abbas radiyallahu çünkü e, Ehl-i Beyt, Peygamber Aleyhisselatü amcası e, onunla, onun duasıyla tevessül ediyor. Zatından dolayı istemiyor. Zatından dolayı olsa Abbas radıyallahu anh belki hiç çıkmazdı bile kendisi Ya Rabbi Abbas'ın hürmetine diyerek isterdi. Öyle demiyor. Veya Peygamber aleyhisselatü vesselamın yüzü hürmetine derdi. Bunu da demiyor. <gülüyor> Dua konusunda meşru olmayan tevessül de yine üç çeşittir. Ölülerden, gaiblerden yani hazır bulunmayandan, cinlerden ve meleklerden ihtiyaçların giderilmesini, sıkıntıların yok edilmesini, Yardım, şifa ve rızık verilmesini istemek meşru olmayan tevessülün ilk çeşididir. Bunlardan fayda verip zararları kaldırmalarını istemek büyük şirktir. Kur'an bu noktada şöyle hitap ediyor. İsra suresi 56. ayetinde. De ki, ''İbadetlerde Allah'ın ortakları olduklarını yalan yere iddia ettiğiniz tanrılarınızı çağırın çağırabildiğiniz kadar. Onlar ne sizin sıkıntınızı giderebilir ne de durumunuzu değiştirebilirler.'' Bu ayet, İsa Aleyhisselam, Üzer Aleyhisselam, melekler ve Müslüman cinler hakkında nazil olmuştur. Abdullah bin Mesud radıyallahu an ''Onların tanrılaştırıp yalvardıkları kimseler ne yaparsam ona daha yakın olabilirim.'' diye Rabblerine vesile ararlar. Onun rahmetini arar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.'' ayeti Yani İsrail 57. ayeti hakkında şöyle demiştir. ''Bu ayet Araplardan bir grupla ilgilidir.'' Onlar cinlere taparlardı. Cinler daha sonra Müslüman oldular ama bunlar bilmiyorlardı. Yani cinlerin Müslüman olduklarını bilmiyorlardı. Rabbimiz de yukarıdaki ayetleri inzal buyurdu. Bu da göstermektedir ki meleklere dua, şirk olan bir yolla tevessül etmektir. Müşrikler de Lat, Menat ve Uzaya meleklerin heykeli oldukları inancıyla onlara yalvarmaktaydılar. Bu inançları sebebiyle bu putlar için Allah'ın isimlerinden müennes, dişil isimler türettiler. Lat, lafzatullah'tan, Allah isminden, Uzza, aziz'den ve menat, mennandan müştaktır. Bu putların melekleri temsil ettiğine inanıyorlardı. Onlara dua edince onların da ihtiyaçlarını giderecekleri kanaatindeydiler. Meleklerin Allah'ın kızları olduğunu zannediyorlardı ki Allah bundan münezzehtir. Ölülerden, cinlerden ve veli zannedilen kimselerden yardım, rahmet, rızık ve şifa istemekte aynı şeydir. Bazılarının medet ya seyyidi gibi ifadeleri şirket sebeptir. Çünkü bu kişinin şeyhinin varlık aleminde istediği tasarrufu yapabileceğine inanmaktadır. Bu kişi şeyhinin fayda ya da zarar verebileceğine inanır ki böyle dua ediyor. İkincisi, Ölü ya da gayet kimselere benim için dua et, benim için Allah'tan iste, benim için şefaatçi ol gibi sözler söylemek hiç kuşkusuz, caiz değildir. Alimlerin hiçbirinin kabul etmediği bir bidattır. Şirke götüren bir yoldur. Ayrıca bizzat bu sözler küçük şirktir. Bu husus bir öncekiyle arasında bir fark vardır. Bu işte ölüden. İzzat mesela şefaat ya Resulallah sözü ile diğer arasında bir fark vardır. Birincisi Allah'tan karşısına dua etmek iken ikincisi ölü hakkında kitap ve sünnette varıt olmayan bir inanç taşımak barındırıyor içinde. Bununla birlikte ölülere dua edilmemekte ve ihtiyaçların giderilmesi onlardan istenilmemekte, onlara ibadet edilmemektedir. Fakat bu davranış daha büyük tehlikelere yol açabilir. Ayrıca bizzat bu tavır bidat ve sapıklıktır. Üçüncüsü, bir kulun zatı ve şan şöhretiyle tevessül etmek tercih yaşayan görüşe göre bidattir. Tercih kaydını koymamız bu konuda ihtilaf olması sebebiyledir. Sonrakilerin ihtilafı sebebiyledir. Bazı mütekaddimun alimleriyle sahabilerden böylesi bir davranış nakledilmiştir. Ancak doğru olan sahabilerin böylesi bir tavır sergilemedikleri, ve bu rivayetlerin zayıf olduğudur. Bu az önce naklettiğimiz kör Sabi ile ilgili hadisin ravisi Osman bin Huneyf ile Osman bin Affan'dan bir talebi olan birisi Osman'ın yanına gelmişler radıyallahu anh'ın ancak onunla konuşamamışlardır. Bunun üzerine Osman bin Huneyf adama abdest alıp ihrekat namaz kılmasını ve Allah'ım sana peygamberini vesile kılarak yalvarıyorum. Yani bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bak Osman radıyallahu halifeliğinde tekrar e, meydana gelen bir hadise. Ey Muhammed ey rahmet peygamberi senin aracılığınla ihtiyacımı Rabbime arz ediyorum demesini öğütlemiş. Daha sonra yanına gelmesini söylemiştir. Adam bunları yapıp Osman bin Huneyf'in yanına gelince... Osman bin Affan'ın yanına gitmişler ve adamın ihtiyacını arz etmişler bu olay kör sabi bu olay ve kör sabi ile ilgili hadis taberyan tarafından nakledilmiştir. Elbani bu hadisin zayıf olduğunu açıklamıştır Tevessül ve daayıfu tergip ve terhip isimli eserinde bu hadisin merfu kısmı sahihtir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde geçen kısmı sahihtir. Çünkü Peygamber hayattayken ondan dua istemesi e, bu, bu meşrudur. Ama onun vefatından sonra işte bu kıssanın nakledilip arkasına Osman radiyallahu zamanında tekrar edilmesi bu zayıf. Bunun asılı yok. E, bu meşru olmayanı. Tüm bunlara rağmen bu mevzu iştihada açık olduğu için racih görüşe göre bu tavır bidattir. Böylece bu konuyu caiz olan ihtilaf içerisinde ele almış oluyoruz. Böyle bir tevessül hatadır. Yani yanlıştır. Ancak bunu yapanların dalalette ve bidat içinde olduğu söylenemez. Çünkü mesele iştihadidir. Bazı bidatlarda da ihtilaf bulunmaktadır. Tercihe şayan görüşe göre caizdir denildiği zaman buna muhalif olanların ehli sünnet dışında olduğu söylenemez. Bu görüşün kendisinden nakledildiği alimlerden biri Ahmed bin Hanbel'dir. Ancak Hanbeli mesebinde racih görüş bu değildir. Yani tercih edilen görüş bu değildir. Mesela İbn-i Teymiye bu rivayetin tercih aşayan olmadığını söylemektedir. i̇bn Teymiye peygamberle tevessülün caiz olup olmadığı konusunda şöyle demiştir. Elhamdülillah Hz. Peygamber'e iman, sevgi, itaat, salat ve selam ile onun duası, şefaati gibi fiilleriyle tevessül Müslümanların ittifakıyla meşrudur. O hayattayken sahabe bizzat kendisiyle tevessül etmişlerdir. Onun vefatından sonra da amcası Abbas ile tevessül etmişlerdir. Ancak Allah'ım sana peygamberle tevessül ediyorum sözüne gelince, alimlerin bu mevzuda iki kanaati vardır. Onun üzerine yemin etme konusunda da iki görüş vardır. Malik, Şafi ve Ebu Hanife'nin de içinde bulunduğu alimlerin çoğunluğu ve... E, ne Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne de başka peygamber ve melekler üzerine yemin etmeyi caiz görmemektedir bu alimler. Alimen ittifakıyla böylesi bir yemin gerçekleşmiş sayılmaz, münakit olmaz. Ahmet bin Hanbel'den nakledilen iki görüşten biri de bu yöndedir. Ahmet bin Hanbel'den gelen diğer rivayete göre ise sadece peygamber üzerine yapılırsa yemin gerçekleşir. Yani bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a has bir durumdur. Bu e, İzzettin bin Abdüsselam tarafından da tercih edilmiş bir görüştür fakat ee, racih değil, tercih layık olan bu değil. Çünkü e, bu konuda getirilen deliller zayıftır. İmam Ahmet Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı tevessül ederek Allah'a dua ettiğini Mervezi e, yakın arkadaşlarından Mervezi nakletmiştir. Ancak İmam Ahmet dışındaki bazı alimler ise bunun Allah'tan gayrısı adına yemin etmek anlamına geleceğini belirtmişlerdir. Ahmet bin Hanbel ise iki rivayetten birine göre yemini tecviz ettiği için caiz gördüğü için nebi aleyhissalatu vesselam'la teveccülü de caiz görmüştür. Fakat ikinci rivayete göre aynen diğer alimler çoğunluğu gibi nebi aleyhissalatu vesselam adına yemin'i caiz görmemiştir. Evet. Görüşünden vaz mı sonra bu İki rivayet geliyor. Önce, artık ilk, ilk önceki, artık demiyorsunuz. Nebele istatvesam üzerine yemin etmenin geçerliliği ve yapılan yeminin gereğinin yapılması lüzumu görüşü kesinlikle batıldır. Çünkü bunun nefyeden bir delil bulmaktadır. Bu delilde daha önce işledik gerçi ee, İmam Ahmed, İmam Ahmed'ten nakledilen bu tür sözler nadirattandır. Ee, ondan gelen kuvvetli rivayetlerde o bunu kabul etmemiştir. Böyle bir kanaat her ne kadar nakledilmişse de yemin edecekseniz Allah üzerine yemin edin yoksa susun. buhar ve Müslümin rivayeti. Allah'tan başkası üzerine yemin eden şirke düşmüştür. Hadisine de Tirmiz'in rivayeti bu hadise de aykırıdır. Ee, Hanbeli mezhebinde tercih edilen görüşe göre de Allah Resulü üzerine yemin etmek haramdır ve geçerli değildir. Peygambere yemin olsun ki şöyle yapacağım diyen bir kimse yeminin gereğini yapmaz ise Yemin kefareti gerekmez. Bu kişinin kefareti la ilahe illallah demesidir. Çünkü yaptığı şey Allah'tan gayreti üzerine yemin etmektir. Aynı şekilde ana babamın şerefi üzerine diye yemin eden kefareti de kelime-i tevhidi zikretmesidir. Bu da günah için gerekli olup yemin kefareti olsun diye değildir. Evet, İmam Ahmed'in Mervezi'nin naklettiği görüşü, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a duyulan sevgi ve ona ittibaya hamletmek mümkündür. Bu da salih amelle ile demektir. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a duyulan sevgi salih ameldir. Çünkü Allah bunu emretmiştir. Ve imanın şartlarındandır. Peygamberi sevmek. Yanından bile çok sevmek. Bu sebeple Allah'ım falancanın hakkı için, falancanın şanı için ya da falancanın zatı için gibi sözler diyerek Şan şöhret ile tevessülün meşru olmadığı ortadadır. Tercih-i şayan görüşe göre bu bidat olan tevessüldür. Yani birinin yüzüs hürmetine gibi ifadeler tercih-i şayan görüşe göre bidat olan tevessüldür. Ama bunu yapanlar da e, zayıf görüşü tercih etmişlerdir. Ona göre amel etmişlerdir. Biz onlara bidat ehli demeyiz sırf bu sebeple. Ama işin içine istigase girerse, ölüden yardım isteme girerse onların fayda ve zarar verebileceğine inanma girerse, işte onların kainatta tasarruf ettiklerine dair inanç girerse bu şirktir. Bunda bir şüphe yok. Ama sırf sadece işte Allah'ın peygamberin yüzüsü hürmetine gibi bir dua, bidat olan bir duadır. Ee, bu kişiyi e, sırf böyle bir dua bidat ehlinden yapmaz. Ama haramdır. Bidat der, Çünkü bütün bidatler haramdır. Bazı alimler Nebi Ali Vesselam'ı tevessül etmeyi caiz görmüşlerdir. Sadece ona has olarak İzzettin bin Abdüsselam bunlar arasındadır. Ahmet bin Hamberden gelen ve tercih şayan olmayan bir görüşte, teminde belirttiğimiz gibi bu istikamettedir. Bir kısım alimler ise salih kimselerin geneliyle tevessülü caiz görmüşlerdir. Şevkani bunlardan biridir. Salih kimselerin yani muayyen şahısları değil geneli ile yani bütün salihler ile. Fakat delil itibarıyla Ebu Hanife ve Asabının kanaatlerinin daha doğru olduğu anlaşılmaktadır. Onlar yaratılmış hiçbir varlıkla tevessül etmeyiz demektedirler. Mahlukat ile tevessül ancak yine yaratılmışlar arasında sayılan salih amellerle olabilir. Birisinin şanı, zatı ve benzeri şeylerle tevessülü bidattır. Bu ne kitapta ne de sünnette varit olmamıştır. Bunu yapmaları mümkün olduğu halde sahabeler kesinlikle böyle bir şey yapmamışlardır. Mesela Ömer radıyallahu şöyle demiştir. Allah'ım peygamberimizin amcasıya sana tevessül ediyoruz bizlere yağmur ver. Rabbimiz de istedikleri yağmuru yağdırmıştır. Ömer radiyallahu peygamberin vefatının ardından onunla tevessül etmemiştir. O hakikatte peygamberin duasıyla tevessül etmiştir. Yoksa onun zatıyla ve şanıyla tevessül etmiş değildir. Çünkü onun zatı mevcuttur. Evet, onun şanı da hali hazırda vardır. Buna rağmen Ömer ve sahabiler bu anlamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessül etmemişlerdir. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dualarıyla tevessül etmişlerdir. Resulullah aleyhisselatü vesselam bugün yanımızda değildir ve ondan dua talebi mümkün değildir. Bu sebeple bunu Abbas'tan istemişlerdir. Yani Abbas'tan dua etmesini istemişlerdir. Bu sebeple de peygamberimizin amcasıyla sanat tevessül ediyoruz demişlerdir. Tevessül konusunda bazı muasır alimlerin selefi metot ile sufi metot arasında yol bulmaya çalıştıkları nazik ince bir meseledir. Bunlar mahlukattan birisi vesilesiyle Allah'a yakınlaşma konusundaki ihtilafı teferruat üzerindeki ihtilaf olarak nitelemişler ve bunu itikatla bağlantılı saymamışlardır. Hakikatte bu bir yanılmadır, vehimdir. İttifakla, itikadi meseleler içinde değerlendirilen tevessül de vardır. Bu açıkladığımız kısımlarla olduğu gibi. Mesela Allah'tan gayrısına dua edenler de tevessül ettiklerini söylemektedirler ki bu büyük şirktir. Ayrıca küçük şirk olan tevessüller de vardır. Bunlar da büyük şirke yol açabilir. Üçüncü çeşit tevessül ise şirk değildir. Çünkü dua yapılırken sadece Allah'ım falancanın hakkı ve şanıyla sana yalvarıyorum denilmektedir. Yani Allah'a sesleniliyor ama başka birisi katılıyor. Doğrudan ondan istenmiyor. Bu şirk değil. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi her kim bizim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolmuştur. Bu sebeple bidat olduğunu söylüyoruz. Böyle bir tevessül yapılmasının caiz olmadığı alimler tarafından belirtilmiştir. Yine e, bunu yapanlara da karşı çıkılmaz. Bu itibarla tevessül konusunda meşru ihtilaf söz konusudur. Caiz olan. Yani e, bunu işleyenleri biz tekvir etmeyiz. Peygamberin yüzü su hürmetine diyeni biz tekvir etmeyiz. Bu konuda alimler e, bile yanılmışlardır bunun caiz olduğunu söyleyen alimler vardır. Bu sebeple kafası karışan bu insanlara herhangi bir e, sapık damgası vurmayız. Fakat hakikati açıklarız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle yetinmeleri gerektiğini açıklarız. Sünnette gelmeyen, delili olmayan bu gibi e, yanlış amellerden de sakındırırız. Çünkü her bidatın haram olduğunu inanırız bizler. Bazıları tevessül konusunda o kadar Saptırmalar yapmışlardır ki mesela e, buna bir kapı aralayabilmek için mesela Ömer bin Hatta abu Radıyallahu an zamanında birisinin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine geldiğini, e, ondan istekte bulunduğunu kabirden istekte bulunduğunu rüyasında Nebi Aleyhisselatü Vesselam gördüğünü Ömere git ve onlara ona de ki insanlara acı ümmetime acı bu şekilde söyle e, dediğini nakleder. İbn-i Ebi Şeybe nakleder bunu. i̇bn Hacer de Ebu Salih-i kadar ulaşan isnadı sahihtir der. Rivayeti tevessüle delil getirirler. Rivayetin Ömer radıyallahu anh'ten ravisi Malik Eddağır'dır. Bu konuda çarpıtmalar şöyle. Malik et Eddağır'ın mesela meçhul olduğunu, mi Hafız Münziri gibi alimler söylemiştir bunun durumu meçhuldür diye. İbn-i Sa'd sadece tabakatında onun Ömer radıyallahu anın bazı işleriyle görevli e, hazinadarı olduğunu belirtmiştir. Bu şekilde tanıdığını söylemiştir. Fakat bazı kitaplarda şöyle görüyorum Mesela Zekeriya Güler diye bir profesör, tasavvufçulara yakınlığıyla bilinen, Kevseri gibi zındıklara yakınlığıyla bilinen Zekeriya Güler, İslami araştırmalar, yo tasavvuf diye bir dergi itti. Sağut kalınca bir dergi çıkarılıyordu 3 ayda bir. O dergide yazınladığı bir yazısında şöyle diyordu. Sonrakileri de hep ondan naklederek bu hataya düşüyorlar. Ebu Yala El Halili El İrşad isimli kitabında Malik etdarın Süka oluşunda ittifak edilen güvenilir bir tabi, kadim bir tabiidir diyor. Böyle şey yapmış. Ben Ebu Yala el-Halil'in irşad kitabına baktım, orada suka diye bir tabir geçmiyor. Kadim bir tabi olduğunda ittifak vardır diyor sadece. Tabinden olması sıka, güvenilir bir ravi olduğu anlamına gelmiyor. İkinci husus, i̇bn Hacer el Asqalani, Ebu Salih el kadar ulaşan isnadı sahihtir diyor. Bazıları i̇bn Hacer bu hadise sahihtir demiş diye naklediyor bu rivayeti i̇bn Hacer rivayete sahih demiyor. Ebu Salih-i Semmâ'na kadar ulaşan isnadı sahih diyor. Çünkü Ebu Salih-i Semmâ'nın Malikettar'dan rivayeti mürseldir. Ebu Yala el-Halili de bu irşattan nakletmiş yani. Adam kasten çarptığına yapıyor. Orada diyor ki Malikettar'dan rivayeti mürseldir diyor. Rivayetleri mürseldir. Malikettar'dan rivayeti e, sabit değildir. Ondan sadece iki oğlunun rivayette bulunduğunun sabit olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla bu şekilde bir çarpıtma yapılıyor. Diğer bir çarpıtma kendi cahilliklerini hadis usulü hakkındaki cahilliklerini ilim diye ortaya koymalardır. Mesela Heysemi çoğu zaman Mecmu-i Zevait isimli kitabında şöyle der. Ricali sahihin ricalidir veya ravileri güvenilirdir der. Bunu adam şöyle naklediyor. İşte Heysemi hadise sahih dedi. Bu sahih olduğu anlamına gelmiyor. Ravilerinin güvenilir olduğunu belirtmek bir hadisin sahili için yeterli değildir. O ravilerinin birbirlerinden hadis aldığı, birbirleriyle görüştüğü yani ittisali senet şartının da yerinde olması şarttır. Ama bu rivayette gördüğümüz gibi bir kere isnat muttasıl değildir. Arada bir kopuluk vardır, irsal vardır. Ee, diğer bir husus rivayetin metniyle ilgili. Rivayetin metninde de tevessülle alakalı bir şey yok. Ee, çünkü gelen zat, kabre gelen zat, Ömer radıyallahu anh'e kabre gidip kabirden istekte bulunduğunu söylememiştir. Kim olduğu da meşhuldür bu gelen zat. Ömer radıyallahu anh'e gidip sadece rüyasında Nebi aleyhissalatü vesselam'ı gördüğünü nakletmiştir. Rivayetin metin kısmından bahsediyoruz. Yoksa isnad olarak sahih değil. Ömer radıyallahu anh'te yani peygamberi rüyada görmek gayet doğal bir şey. Yani kim Allah Resulü'nün rüyası da görmüşse gerçekten onu görmüştür. Hadisinden dolayı bunda bir sıkıntı yok. Ama kabirden istekte bulunmak bakın bu şirktir. Ömer radiyallahu anh'ın bundan haberdar olup olmadığı yok. Dolayısıyla Ömer radiyallahu anh böyle bir şirke kabullendi veya böyle bir tevessülü, böyle bir istigasi kabullendi gibi bir şey söylenemez burada. Bazıları Seyf bin Ömer et temimi diye zayıf oluşunda ittifak edilen ve yalanla itham edilen bir ravi var. Onun Fütuh isimli kitabında Burada gelen zatın Bilal bin Haris el Müzeni olduğunu naklediyor. Fakat Seyh bin Ömer et Temimi'den dolayı bu rivayete de itibar edilmez. Neticede bunun gibi daha birçok saptırmalar yapıyorlar. Usulle alakalı, hadis usulluyla alakalı, akideyle alakalı çok saptırmalarla insanın kafalarını karıştırıyorlar. Dolayısıyla peygamberin yüzü su diye dua eden bir şahıs kendisinin, hadislere dayalı bir amelde bulunduğunu zannediyor. Bu sebeple biz onları e, kökten e, silip atmak yerine doğrusu neyse onu anlatmaya e, memuruz. Bu şekilde mükellefiz. Mahlukatın hepsiyle tevessülü, şirk saymak bir hatadır. Bazıları bu ayrımı yapmıyor. Yani bir e, Birini yüzüstü hürmetine demek bu şirk değildir, bu bidattır, haramdır. Ama ey falanca bana yardım et, ey filan beni kurtar, yetiş ya Abdülkadir, yetiş ya Hamza gibi sözler bu ise büyük şirktir. Bunlar arasına ayırmak lazım. Tevessülü şirk sayanlar da uyarılmalıdır aynı şekilde. Nasıl ki tasavvufçular uyarılması gerekiyorsa tevessülün şirk olduğunu yani bu bahsettiğimiz şekilde yüz sürmekten gibi sözlerin şirk olduğunu söyleyenler de uyarılmalıdır. Tevessül Onlar da bir atışılıyor. İstigrase şirktir evet. Tevessül çünkü yaşayan salih bir Müslümandan dua talep ederek tevessülde bulunmak caizdir. Salih amellerle tevessül de böyledir. Birisinin zat ve şanıyla tevessül ise bazı alimlere göre şirk olarak değerlendirilemez. Ne dinden çıkaran büyük bir şirk ne de küçük bir şirktir bazenlere göre. Fakat kişi Allah'ın o zata ve şanına varlık alemini tedbir yetkisi verdiğine inanırsa şirke düşmüş olur. Bunları ayırt etmek lazım. Evet. Allah azze ve celle izin verirse haftaya da Allah'ın indirdikleriyle hüküm verme konusuna geleceğiz. Tevessül konusunu daha önce detaylarıyla ele aldığımız için belki ileride tekrar e, yeri gelirse bu konuda getirilen delilleri ne, ne ne olduğu bunların izahını da detaylı olarak yaparız fakat e, uhuviyet tevhidi ile ilgili olarak sadece tevessülün ana hatlarıyla meşru olanı meşru olmayanını görmüş olduk. Bu konuyla ilgili sorusu olan var mı? Ben Subhanakallahumma ve bihamdik ve ehadü en la ilahe illa enta ve esteğfiruke ve etûb ileyk ve elhamdülillahi rabbil alemin ve s ve s ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem